Türkçe Peri Masalları Kediye Kim Çan Takacak? Bir zamanlar büyük yeşil bir evin tavan arasında kemiren ailesi yaşarmış. Hayır, bir insan ailesi değil, fare ailesiymişler. Kemiren ailesi çok mağrur bir aileymiş. Çünkü onlar sıradan fareler değillermiş. Her birinin her zaman için hayatlarını iyileştirecek fikirleri varmış. Kendi mutfağımızı yapmaya ne dersiniz? Ve ayrıca marketten kendi yiyeceğimizi de almaya gideriz. Harika olur. Evet gerçekten doğru. Bu çok eğlenceli olur. Ah, benim daha iyi bir fikrim var. Kendi marketimizi açmaya ne dersiniz? Çok kar ederiz ve... Bu evi satın alırız. Evet gerçekten doğru. Bu çok eğlenceli olur. Ama bu fikirler daha ileri gitmiyormuş. Lafta kalıyormuş. Dikkat dikkat! Ev sahibi kadın ve kocası bugün akşam yemeğine misafir davet ettiler. Ve bunun anlamını hepimiz biliyoruz. Biz de kendimize ziyafet çekeceğiz. Parti diyeceğini sanmıştım. Ama ziyafet ondan çok daha iyi. Yemeğin tadını şimdiden alabiliyorum. Harika. Senin hakkını yiyebilirim demek ki. Biliyorum, biliyorum. Hepimiz buna çok seviniyoruz. Ama bu işi iyi yapmamız gerekiyor. Ne dolsa insanlar güçlü canlılardır ve bizi iki dakikada yakalayabilirler. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok doğru. Şaka yapıyorum. İnsanlar bizi asla yakalayamazlar. <gülüyor> Ama yine de dikkatli olmalıyız. Şimdi Tom ve ben buzdolabının arkasına saklanırız. Ama kararır kararmaz çıkmanız için hepinize işaret veririz. Marlin buzdolabının arkasına saklanmak için Tom'la beraber oradan ayrılmış. Giderlerken Jerry Kemire'nin aklına gelen fikri Tom'u anlatmış. Biliyor musun Tom? Jerry insanlara savaş açma fikrinden bahsediyor. Bütün bu gezegen bizim olabilir. Vay canına! Onun adı Jerry tabi. O çok güçlüdür. Nasıl yapacağını da anlattı mı peki? Ee, hayır anlatmadı. O kısma hiç gelmedik. Eminim o konuda bir şey düşünecektir. Ha evet tabi ki. Kemirer ailesi çok zekidir. Büyük yeşil eve karanlık çökünce Marlin ve Tom diğer farelere işaret vermişler. Ve o an gelmiş. Büyük tahta masanın üstünde çeşit çeşit yiyecekler varmış. Vay canına! Çok güzel! Şahane! Harika! Vay canına! Bütün fareler ziyafet çekmiş. Haa bir daha hiç yemek yemeyeceğim sanırım. Kemiren ailesinin en bilgi üyesi baba fareymiş. Bütün fareler şiş mideleriyle yatarken, Marlin baba kemireni görmek için tavan arasının köşesine doğru gitmiş. Merhaba babam. Sen bugün niye partiye gelmedin? Ha! Ben patilere katılmak için yaşlanıyorum artık evlat. Ne yediğime dikkat etmem gerekiyor. Küçük Semir'in bana getirdiği şeyleri yedim. Güzel de sen niye uyumuyorsun? Heyecandan uyuyamıyorum. İnsanlara karşı yemek savaşını kazandık bugün. O yüzden Jerry'nin fikrini düşünüyordum. İnsanlara savaş açmak için. İnsanlara savaş açmak mı? Sen aklını mı kaçırdın yoksa? Hayır. Harika bir fikir bu. Hayır. Gereksiz bir fikir bu. He. Sen neden her zaman şevk... Şev... Şevk kırıyorum. Evet, evet. Aynen öyle. Şevk kırıyorsun. Ben şevkinizi kırmıyorum evladım. Şunu söylüyorum. Bir fikir ne kadar büyük olursa olsun... Hiç kimse ona uygun davranmazsa gereksiz sayılır. Sırf büyük fikirlerimiz var diye zeki ve cesur olmuş olmayız öyle değil mi? He? Ama bizim ailemiz zekidir. Göreceksin baba. İnsanlara karşı savaş açacağız ve savaşı kazanacağız. Marlin'in kafası çok karışmış. Büyük bir fikre sahip olmanın zekilik olamayacağını anlayamıyormuş. Ertesi gün... Evin hanımı mutfağa girdiğinde şoke olmuş. Hayatım, lütfen buraya gelir misin? Ne oldu hayatım? Dün geceden kalan yemekleri sen mi yedin? Ne? Hayır, ben yemedim. Dişlerimi fırçaladım ve sonra hemen yattım. Hayır, bana yalan söyleme. Dün gece masada bir sürü yemek kaldığını çok iyi hatırlıyorum. Ama ne olduysa sabah hepsi bitmiş. Diyet yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. O kadar. Bugün sadece meyve yiyeceksin. Başka bir şey yok. Ama... Ama... Ama ben yemedim. Yalan söyleme. Ama yalan söylemiyorum. Yemeklere bakmadım bile. İnsanlar tavan arasındaki farelerden haberdar değillermiş. Ne zaman biraz yemek açsa... Onu fareler yermiş. Ve evin hanımı kocasını suçlarmış. Sonra bir gün... Marlin ve Tom bir ekmek parçasını kemirirlerken, Marlin tuhaf bir ses duymuş. Bir dakika, sen de duyuyor musun? Eh, komşunun kedisi olmalı, Sokulgan. Heh, ne biçim bir isim, Sokulgan. O kedi hiç de Sokulgan bir şeye benzemiyor. Ayrıca insanlar kedileri nasıl sevimli bulurlar? Kediler canavardır, canavar. Cık cık cık cık. Dikkatli dinle. Bu sokulgan değil. Başka bir kedi. Ve giderek yaklaşıyor. Marlin ve Tom neler olduğunu görmek için o tarafa koşmuşlar. Hayır, hayır, hayır. olamaz böyle bir şey. Kedi almışlar. Kedi, kedi, kedi, kedi. ol, olamaz. Olamaz, nefes alamıyorum, nefes alamıyorum. Ben ölüyorum, ben ölüyorum Tom. Tamam, tamam. Aldığımız o iyi eğitimi düşün. Duyguyu hisset. Elinin üstünü gözlemle. Söyle. Aklından ne geçiyor söyle bakalım. Evet evet çok doğru. Faydası var. Elinin üstüne bak. Çünkü o kedi kokumuzu aldığında elimiz olmayacak bu. Bu bir fena kedi. Eve bir kedi alma saçmalığını onlara kim söyledi acaba? Büyük tülü ve bıyıklı canlılardır. Bıyıkları vardır. Çok acayip görünürler. Ağzların yan tarafından çıkmış acayip kıllar vardır. Ee, Marlin ee, bizde de bıyık var. Sen kimden yanasın arkadaşım? Acil bir toplantı yapmamız gerekiyor. Bunu bize nasıl yaparlar? Biz önce geldik buraya. Tamam. Belki biraz fazla tepki veriyoruz. Her kedi fare yemez değil mi? Belki bu kedi vejeteryan. Belki ot yiyor. Çok saçma bir şey. Bence her zamanki gibi yaşamaya devam edelim. Hiç korkmadan. Evet. Evet. evet. evet. Doğru. Katılıyorum. katılıyorum. Çok doğru. Haklı. Peki. Kardeşimiz haklı. Burası bizim evimiz. Buraya önce biz geldik. O kötü yun yumanı bu evden kaçırtalım. Ve böylece karar vermişler. Fareler eskisi gibi yaşamaya devam edeceklermiş. O güçlü hayvanla yüzleşeceklermiş. Fareler etrafta dolanmaya başlamışlar. Biraz ürkek ama cesurlarmış. Ama işler planladıkları gibi gitmemiş. Bu durum aileyi ikiye bölüyormuş. Kemiren ailesinin bireyleri Büyük Yeşil Evi yavaş yavaş terk etmeye başlamışlar. Hayır çocuklar biz bir aileyiz başarabiliriz. Yapma Marlin kabul edelim. O bir kedi ve bizler de fareyiz. Burada huzurla yaşamamıza asla izin vermeyecek. Bu tavan arasında güzel günler gördük ama bu kadarmış. Buradaki günlerimizi asla unutmayacağız. Aile giderek küçülüyormuş. Geçen her günle birlikte kemiren ailesinin kedi korkusu derinleşiyormuş. Teker teker tavan arasında terk etmeye başlamışlar. Dansçı Stewart, akıllı Jenny, cimri Champ hep gitmişler. Ah. Kovalamaca devam etmiş. Fareler ne kadar dikkatli olsalar da kedi onları hep buluyormuş. Yiyecek taşımak günden güne tehlikeli hale gelmiş. Yeter artık bu kedi hakkında hemen bir şey yapmalıyız. Bana fikir verin hadi. Kemiren ailesi harika fikirler üretmesiyle meşhurdur. Değil mi? Ah yine mi? Ben, ben, benim bir fikrim var. Neden insanların yanına gidip kediyi şikayet etmiyoruz? İnsanlara bütün yemekleri o kedinin bitirdiğini söyleyebiliriz. Ne? Bu iyi bir düşünce. Ama şu sorun var. İnsanlar bizim söyleyeceğimiz şeyleri anlayacak kadar iyi eğitimli değildir. Evet doğru. Asıl sorun bu işte. Hadi kemiren ailesi çalıştırın biraz şu beyinlerinizi. Ben buldum. Şöyle bir düşünün. Gerçek sorun kedinin geldiğini göremiyor oluşumuz değil mi? Çünkü biz tam işimizi yapıp bir şeyler kemirirken, kedi bir anda ortaya çıkıveriyor. Evet evet haklı. Kesinlikle çok doğru. Aynısı geçen gün ben tezgahın üstündeki o tarifi okurken de oldu. Aa, sen dalga mı geçiyorsun? Okuma bilmediğini hepimiz biliyoruz. Sen bahçedeki o fare kıza bakıyordun. Herkes sessiz olsun. Evet Semini diyordun. Evet. Kedinin nerede olduğunu bize sürekli bildirecek bir şey yaparsak nasıl olur sizce? Yani evin hanımı ile beraber odadaysa biz de mutfakta atıştırabiliriz değil mi? Hmm mantıklıymış. İyi de nasıl bileceğiz onu? Eee kediye çanta takalım Ne? Ha? Nasıl? Ne? Kedi satalım mı? Yani e, e, ben burada aykırılık etmek istemem ama kediyi kime satabiliriz? Kim onu bizden satın alır? Hayır hayır satmıyoruz. Çan! Kedinin boynuna bir çan takalım. Bu sayede her hareket ettiğinde çan öter. Biz de çan sesini duyduğumuzda kedinin geldiğini anlarız değil mi? Bizi aramaya gelir ama biz orada olmayız. Kedinin yüz ifadesini görmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> harika! Ben işte buna harika bir fikirdirim. Bu fikrinden ötürü en büyük pastayı sen hak ettin. En büyük! Yaşasın! Yaşasın! Harim, evet. Yaşasın. <gülüyor> Artık nihayet bu evde hiç korkmadan yaşayabileceğiz. En iyi fikir bu işte. Evet. Buradan gidenler buna çok üzülecekler. Biz buradan kaçmayacağız. Burası bizim evimiz. Seninle gurur duyuyorum. Bak ne diyeceğim. Senin bu fikrin ödüllendirilmeli Semih. Ben bugünü Kemiren ailesinin tarihinde kediye çan takma günü ilan ediyorum. Hey, hey, hey, hey, yaşasın! Yaşasın! Kediye çantak! Kediye çantak! Şey çok aptalca bir soru sorabilir miyim acaba? Ben yeni nesli ayak uydurmaya çalışan yaşlı bir fareyim alt tarafı. Biliyorsunuz yavaşlığımı mazur görün lütfen. Ama herkes bu fikirden emin mi ne dersiniz? Eminiz tabii ki. Ne yani? İyice düşünmeden sevindiğimizi mi sanıyorsun? Yapma baba. Biz düşünmeden hareket edecek sıradan farelerden değiliz. Evet. Biz düşünmeden hiç hareket etmeyen fareleriz galiba. Peki öyle olsun. Size bir sorum var. Kediye çanı kim takacak? Çanı kim mi takacak? Evet. Çünkü birinin onun yanına gitmesi... Ve çanı boynuna takması gerekiyor değil mi? Kim takacak? Söyleseniz ya. Bir anda sessizlik olmuş. Fareler birbirlerine bakıp birinin gönüllü olmasını beklemişler ama kimse olmamış. Evet, bunu Jerry yapabilir. Çünkü sen insanlara savaş açmayı düşünmüyor muydun ha? Ben de ben de diyorum ki işe kediden başlayalım. Ne? Hayır ben ee, onu yapardım ama e, savaşacak orduya komutanlık etmek için yaşamam gerekiyor. Değil mi? Ayrıca kedinin dişlerini gördünüz mü? <gülüyor> sen, sen bir lidersin. Sen niye yapmıyorsun? Ne? Hayır. Çünkü bana bana bir şey olursa siz tek başınıza ne yapabilirsiniz? Ben size bunu yapamam. Bir başkası yapsın. Hadi söyleyeyim bana. Kediye kim çan takacak? Hiç kimse hayatlarını tehlikeye atmaya hazır değilmiş. Ne Jerry ne de Marlin hazırmış. Ne de olsa cesurca bir şey söylemek başka şeymiş, söyleneni yapmak başka şeymiş. Ve kemiren ailesinden hiç kimse kediye çan takacak kadar da cesur değilmiş. Hepsi birden eşyalarını toplamışlar ve evi terk etmişler. Böylece büyük yeşil evde fare kalmamış. Bir fikir ne kadar büyük olursa olsun yerine getirilemiyorsa gereksiz demektir.